Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Elhamdülillah, Elhamdülillah Elhamdülillahi ahmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nautu billahi min şururi enfüsina ve min seyyati amalina men yehdihillah felâ mudille leh ve men yudlil <gülüyor felâ hadiye leh ve neşhedu en la <laptiro> ilahe illallah vahdahu la şerike leh ve nşhedu anna Muhammedan abdhu ve Rasulu. Ama بعد, fya ibadallah. İtakullah ve ati'u. İnnallah ma al-lazin ittaku, ve lazinhum muhsinon. Kâl Allahu Taala ve jel, fi kitabihi il-kerîm. Awwu billahi min al-shaytân ar ve la tekulu lima tafsir el sene tumu el kizb, haza halal ve haza haram, ltaftaru al allahi el kizb, inn alazina yftaruna al allahi el kizb, la yuflehun, sadakallahul azim. ve kallallah ve taala fi ayet unu, ya iyi helazina amanu, la tehrmo taibat ma hal lahul sadakallahül Azim. Ve kâle Allâhu Teâlâ fî âyetin uhra ve külû min mâ râzakakumullâ ve tayyibâ vettekullâhellezî entüm bihî mü'minûn. sadakallahül Azim. Okumuş olduğum ayetlerde mal olarak Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. İlk okuduğum Nahl Suresi 116. ayette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 Kendinize haram etmeyin ve Allah'ın koyduğu sınırları aşmayın. Çünkü Allah haddi aşanları sevmez. Diğer Maide suresi 88. ayette de Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden helal, iyi ve temiz olarak yiyin. Kendisine inanmakta olduğunuz Allah'a karşı gelmekten sakının buyuruluyor. Evet sevgili kardeşler bugünkü hutbemde haram bilinciyle ilgili bazı hatırlatmalarda bulunacağım. Allah neyi yasakladıysa bu yasakladıkları aynen farz kıldıkları gibi bizim faydamız içindir. Hem dünyada güzelliklere ulaşmamız hem de ahirette bitmez tükenmez nimetlere erişmemiz için. Onun için ve Allah Allah Merhametinden dolayı çok az bir yasak getirmiş e, nimetlerini e, bizim için yaratmış ve istisnalar dışında hemen hepsinden istifade etmemizi mübah kılmıştır. ama imtihan gereği olarak da bize bazı yasaklarda getirmiştir bütün bu haramlara mailil etmek aslında kişiyi azgınlığa götüren hadde hududu aştıran hususlardır. Çünkü helal dairesi keyfe kafi'dir. Aşırılık, azgınlık elbette bizim zararımıza olduğu için Allahü Teala ne yapmış? Onları haram kılmıştır. İnsan Allah'a teslim olmaz, onun otoritesine boyun eğmezse azdıkça azar, ezdikçe ezer veya rezilliğe, ezilmeye, zillet içinde yaşamaya e, e, ne yapar? Kendisini bırakır. Ufak çocukları düşünelim. E, çocuk yeterince aklı ermediği için, kendi zararına olan hususları ayırt edemediği için ateşle oynadığını, camdan sarktığını e, hesaba katalım. E, anne baba herhalde onun sobayı kucaklamasına, yanan bir sobayı veya ateşle oynamasına izin vermeyecektir. Çocuğun kendi anlayışına göre e, annesi babası onun özgürlüğünü kısıtlamış olacak gereksiz yasaklar koyduğunu düşünecektir. Ama anne baba elbette çocuğunun yanmasını istemediğinden ona merhametinden dolayı bu yasakları koymuş olacaktır. Allah anneye babaya da o merhameti veren, merhametlilerin el er merhametlisi olan zattır. İşte Allah'ın yasaklaması da kullarının istifadesi açısından, onların aklı erse de ermese de onların dünya ve ahiret çıkarları açısından söz konusudur. Allah bazen nimetlerini az vererek veya nimetlerini yasaklayarak da kullarına ikram eder, ihsan eder. Hani trafik ışıklarına uyma ihtiyacı duyuyor insanlar. Ee, kalabalık bir caddede e, kırmızı ışıkta e, geçmiş olsa e, şoförün yanındaki insanlar uyarır. E, çok tehlikeli, riskli bir hareket olduğunu beyan ederler. İşte Allah'ın koyduğu yasaklar da, haramlar da e, bizim zararımıza olan trafik işaretlerinden çok daha tehlikeli neticelere gideceğimiz hususlardır. Nasıl trafik kurallarına uymayanları ikaz ediyoruz, Allah'ın koyduğu yasaklara uymayanları da daha fazla e, riske atıldığı için emri bil maruf ve nehyanil münkerle onları uyarmamız gerekir. Bilelim ki biz Allah'a itaat ederek kulluğumuzu yerine getirebiliriz. Hatta kainattaki bütün canlı cansız zannettiğimiz yerdeki ve gökteki insanlığın dışındaki bütün yaratıklar وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ Yerde ve gökte olan bütün yaratıklar Allah'a teslim olurlar. İtaatsizlik yapmazlar. Kur'an bunu bazen onların secde ifadesiyle bazen Müslim ifadesiyle, bazen değişik kavramlarla onların teslimiyetini, kulluklarını beyan eder. Demek ki kainattaki varlıkların Allah'a itaat etmesinden çok daha fazla en mükerrem olarak yaratılan, akıl gibi bir nimet verilen insanın Allah'a seve seve teslimiyet göstermesi kendi faydası açısından önemlidir. Eğer yapmazsa kendini dünya ve ahiret tehlikelerine atmış olur. Söz gelimi her haram bir başka harama daha davetiye çıkartır ve haramlar da bulaşıcı mikroplar gibi başkalarını olumsuz etkilemeye müsaittirler. Hani siyah üzümün yanında duran nasıl siyahlaşır diye ifadeler kullanılır. Çürük domates yanındaki domatesleri de çok kısa zaman içerisinde birlikte oldukları müddetçe onları da çürüttüğü gibi haramlar toplumu da ifsad eder ve bir haramla insan tatmin olmaz başka haramlara meyleder ee, ve e, felaketini, helakini kendisi hazırlamış olur. Tabi şeytan bir kimseyi sadece bir haram işletmekle bırakmaz. E, haramları helallaştıracak, normalleştirecek, onun çirkin olmadığını kendisine kabul ettirecek bir aşamaya getirmeye çalışır. Ne var bu haramda? E, herkes yapıyor, e, ben yapsam ne olur ki? E, dedirttirir ve işte e, haramı helal kabul eden bir kimsenin e, İslam dairesinden çıkması söz konusu olur. Yine haramlarla alay eden, haram işlerken kasten besmele çeken e, veya yaygın olduğu anlayışıyla e, haramsız yapılamayacağını iddia eden bir kimsenin de İslam'ın dışına çıktığını rahatlıkla ifade edebiliriz. Sevgili kardeşler Allah'tan başkasının haram veya helal e, koyma yetkisinin olmadığını, e, yaratanın ancak e, hüküm koyduğu ve emir verme, yönetme hakkına sahip olduğunu e, Kur'an'dan yola çıkarak rahatlıkla söyleyebiliriz. Faizi, içkiyi, zinayı serbest kılan, nice farzı yasaklayan, e, isterse devlet olsun ona itaat etmek de, bu anlayış içerisinde onun haram ve helal koyma yetkisini vermek anlamında İslam dışı bir yaklaşımdır. Devletin haram koyması, ben bunu haram ilan ettim diyerek olmaz. Allah'ın yasaklamadığı bir şeyi yasaklayarak veya Allah'ın haram kıldığı bir şeyi serbest krala, kılarak devletin bir nevi ilahlık taslaması söz konusu olur. Allah'ın helal ve haram ölçülerini tatbik ettiren devlet e, İslam devletidir. Allah'ın koyduğu hükümleri önemsemeyen ve haramları serbest kılan devletler de tağuti devletlerdir. Müminlerin onu inkar etmesi Kur'anî bir görevdir. E, Tabi her düzen, her devlet sistemi kendi insanını da yetiştirmeye çalışır. Bugün de ee, düzenin istediği gibi insan, vatandaş hatta düzenin e, ölçüleri içerisinde farklı bir Müslüman tipinin oluştuğunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. İnsanlar cehennemden korktuğundan daha fazla artık hapisten korkuyor. Allah'ın haramlarından sakınmaktan daha ziyade devletin suç saydığı e, hususlardan kaçınmayı önemli görüyor. İşte bunlar... E, Allah'ın haram koyma Allah'ın hüküm koyma Allah'ın tek otorite olma yetkisini başkalarına verme açısından kişinin halal ve haram hudutlarından yola çıkarak din tercihine, farklı bir dine kapı açmasına zemin hazırlıyor. Yine hizmet için veya iyi niyetle hiçbir haramın helallaşmayacağını ifade etmiş olalım. İyi, iyi, iyi niyetler iyi, salih ameller için şarttır. Salih ameli iyi, iyi, ibadet olmaktan, taat olmaktan niyetin yanlışlığı, bozukluğu çıkartır. Ama bunun tersi olmaz. İyi niyetle bir haram hiçbir zaman helallaşmaz. Kumar oynayan, içki içen bir kimse, iyi niyetle Allah rızası için, insanların kurtuluşu için böyle bir haramı işleyemez, kendini kandırmış olur. Allah'ın rızası o haramları değişik bir niyetle işlemekte de değil, onun işlenmemesindedir. Yine hizmet için de, devlete gitmek için de olsa haramlar hiçbir zaman meşru görülemez, helal kabul edilemez. Bunları iyi değerlendirmemiz lazım. Bireysel haramlar ve toplumsal haramlar e, her birinden kaçınmak e, ve diğer kardeşlerimizi de uzaklaştırmaya gayret etmek Müslüman olarak görevlerimizdir. Nasıl e, yanan bir ateş, e, yanan odunun yapısını, kimyasını değiştirdiği, onu küle dönüştürdüğü gibi e, haramlar da insanın yapısını, karakterini, Fıtratını değiştirir, bozar. Söz gelimi bir araba benzinle çalışıyorsa, siz ona e, başka bir sıvı e, verirseniz, onun hareketini ne yaparsınız, e, etkilersiniz, engellersiniz. Yani e, insan da e, fıtrat olarak e, Allah'a kulluk yapmak, e, onun otoritesine boyun eğmek, ona teslim olmak. E, özellikleriyle yaratılmıştır. Huzuru ancak Allah'ı Allah'a itaatte bulabilecektir. İşte insanın ihtiyacı olan Allah'a kulluğu e, başkasına kulluğa tercih e, et, ettirmek yerine başkasına kulluğu e, insan e, Allah'a itaatin önüne geçirirse o zaman aynen diğer e, yaratılan varlıkların kimyasının değişmesi gibi onun da kimyası değişecektir. O araba da cennete doğru insanı götürmeyecektir. Onun gönlü de kendisine lazım olan gıdayı almadığı ve en uygun bir otoriteye boyun eğmediği için kendisini yarı yolda bırakacak veya e, nice kazalara sebep olacaktır. O yüzden e, bizim görevimiz Allah'a ibadettir, Allah'a kulluktur. Biz bunun için yaratıldık. Dünyaya başka bir gerekçe için gelmedik. Hata yapabiliriz, yanılabiliriz, yanlış e, üzere olabiliriz. Ama o yanlışta ısrar etmemek, e, ondan vazgeçmek e, mümin olarak hepimizin yapması gereken husustur. Başka bir kardeşimizin yanlışını da e, düzeltmemiz bizim hem görevimizdir, hem de sorumluluğumuz icabıdır. E, e, Hz. Ömer'in ifadesinde olduğu gibi bizim yanlışımızı görüp düzeltmeyenin e, e, nesi yoktur, e, hayrı yoktur, e, onun yanlışını gösterdiği halde e, bizim kendimizi düzeltmememiz durumunda bizde hayır yoktur. Dolayısıyla birbirimizin hatalarını düzeltmek ve tartışmaya kendimizi haksız yere savunmaya gitmekten öte bizi düzeltene teşekkür etmek ve daha hayırlı bir şekilde olgun birer ümmet olmak hepimize düşen görevler arasındadır. Ela inne ahsen el kelam ve ebler nizam kelamullahi melik il aziz il allam kema kalallahu tebaarak ve teala fil kelam ve iza kure el Kur'an festemi ola ve anctulalikum turhamun auzu billahi min ash Racim ir rajim İsmi Allahir rahmanir rahim inna din a inddallahil